Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü vesselamü ala resulina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim. Biz ne kadar Müslümanlık iddia edersek edelim. Ne kadar Kur'an'ı çok seviyoruz dersek diyelim. Ne kadar imanımız güçlüdür diye zannedersek edelim bir gerçek var. O gerçek de şudur. Biz ahirete imanımız ne ise o kadar müminiz, o kadar Müslümanca yaşayabiliriz. Evimizde Müslümanca bir hayat. Evimizde çocuklarımızın iyi Müslümanlar olarak yetiştirilmesi mücadelesi. Eşler olarak birbirimize Müslümanca güzel, kabul edilebilir tavırlar göstermemiz. Bunların tamamı ahirete imanımızla direkt orantılı ve bağlantılıdır. Çünkü bir insan eğer ahireti yani ölümü, kabirde beklemeyi, dirilmeyi, hesap vermeyi, sırata geçmeyi, oradan cennet veya cehennem heyecanıyla beklemeyi, mahşer yerini, bütün bunları. Gözünün önünde yarını bulmaz belki, heyecanıyla bekleyenle. Emekli olduktan sonra birkaç yıl hay hastalıktı, işte tatillerdi geçer. Ondan sonra yaşlılıkta düşkün evinde geçer. Yüz i̇şte yaşlarına yaklaşırsa, eh, bir gün ölüm gelir zanneden birisinin, ikisinin ahirete bakışı aynı mı? Ahireti öteler ötesinde görenin Allah Teala'nın ahiretle ilgili tehditlerinden yüzde yüz etkilenmesi mümkün mü? Eğer evde imanımız ahiret eksenli ise biz hiçbir şekilde o eve haram sokamayız. Şüpheli şey bile sokamayız. Şüphesiz evine filan gün haram giren birisi ahireti inkar ediyor demek istemiyorum. Öyle anlamaya gerek yok bunu. Ama ahirete iman bizi dengeleyen bir unsurdur. Ayakta tutar bizi. Eğer ahirete imanı becerir şeytan, unutturursa, işte o zaman evimize haram girer, o zaman eşine zulmeden birisini kimse durduramaz. O zaman çocuğumuzun, Hayatının nerede ve nasıl geçtiğini Çok önemsemiyor gibi Daha değersiz şeyleri Ahirete tercih ediyor gibi Bir hayat Allah göstermesin Yaşayabiliriz Bunun için değerli kardeşlerim Elhamdülillah Allah'a Peygamberlerine Kitaplarına meleklere Ahiret gününe kadere İman ettik elhamdülillah. Ancak bu imanımızın bir kenarda, dosyada bekleyen bir iman olmaması lazım. Evimizin yaşam tarzında modern perdeler, modern makineler olması hiç önemli değil. Olmalı da ama makineleri ahireti perdeleyen, ölümü unutturan, böylece de isyan ettirip kul haklarına bulaştıran bir suç unsuruna dönüştürmeyelim diyorum. Bunu şöyle anlayabiliriz. Biz ahiret için yaşıyoruz, yaşayacağız, yaşamalıyız. Dünyayı da ihmal etmemiz gerekmiyor. Dünya da Allah'ın bize sunduğu bir nimettir. Dünya da bizim. Ama ahiretimiz için yaşadığımız dünya başka. Dünyamıza feda ettiğimiz ahiretimiz başka. Yanlışlık burada. Ciddi bir denge kurabilsek dünya hayatını ahiret Ölçülerine yani haramlara Helallere Allah'ın razı Olacağı şeylere Veya yasakladığından Uzak duracağımız ölçülere göre Yaşasak Dünya bizim için hiçbir Engel oluşturmaz Dünya peygamberlerinde Yaşadığı bir yerdir Peygamberler de Evlerde yaşadılar Allah'ın cennette en yüksek makamlarda olacak bütün kulları bu dünyadan oraya gittiler. Dünya kafir üretim merkezi değildir. Dünya kafirlerin cazibesine aldanıp kafir oldukları yerdir. Onun için dünyayı kötülemek değil, dünya ahiretimize engel oluyorsa tedbir almak, bizim görevimizdir. Eğer biz fiiliyatımızda gerçekten dünya hayatını bu mantıkla yaşıyorsak Allah'ın izni ile Ashab-ı kiramın duygularına sahibiz demektir. Bu da çok büyük bir nimet olur bizim için. Evlerimizde en büyük problem şu fani dünyanın fani evi olduğu halde Sanki ebedi orada kalacakmışız gibi, hiç gitmeyecekmişiz gibi birbirimizi incitiyoruz o evler yüzünden. Birbirimizin ahiretine sebep oluyoruz o evler yüzünden. Haramlara esnek davranıyoruz. İbadeti ihmal ediyoruz. Yanlış, yanlış. Bizim evlerimiz ahirete göçme istasyonlarımızdır. İnşaAllah. Kıyamet gününde Rabbimizin lütfu ve keremiyle cennete girdiğimiz zaman ve bu dünyadaki dostlarımız, komşularımız, akrabalarımız, inşallah çoluk çocuk, annemiz, babamız, dedelerimizle cennette buluştuğumuz zaman güzel kardeşlerim benim o gün bu evlerimizin bize büyük nimet olduğunu göreceğiz. Çünkü Bunlar sayesinde, bu evciklerimiz sayesinde, bu dairelerimiz sayesinde, o evimizdeki eşimiz, o evimizdeki çocuklarımız, o doğduğumuz evlerde bizi yetiştiren annelerimiz, babalarımız sayesinde cennete girdiğimizi görünce ne kadar mutlu olacağız. Cennet sebebimiz olan evlerimizi, cehennem sebebimiz yapmak büyük bir facia bizim için. Allah muhafaza buyursun. İşte bunu evlerimizi planlarken bu ev ne kadar ahirete yatırım yapıyor, ne kadar da dünyada kilitleyip bırakıyor, sorusunun cevabını bularak muhakkak planlama yapalım. Değerli kardeşlerim, elbette siz benim bu sözlerimden Geçen sene dedem vefat etmişti de evde mevlut okutmuştuk. Demek bizim evimiz ahiret evi. Böyle anlamıyorsunuzdur. Yani meleklerimi kandıracağız. Bizim takvim diye bir blokumuz var. 365 tane yaprak var üstünde. Saat diye bir aletimiz var. 24 parçaya bölünmüş. Dinimizin ve dünyamızın o takvimde, o saatte ne kadar yer tuttuğunu ölçeriz. Ahiret için miyiz? Dünya için miyiz? Anlaşılır bu. Evimize haram giriyor mu? Ona bakarız. O evde ne kadar Kur'an var? Ne kadar zikir var? Bunu anlarız. Mesela eşimiz hasbel kader bir gün dese ki bana yaptığını ahirette görüşeceğiz. O gün uykumuz kaçıyorsa, onun elini ayağını öpüp, gel bu işi ahirete bırakma, ne istiyorsun benden yapayım diyorsak, ahiret ağırlıklı bir evde yaşıyoruz demektir. Ona geçiştirici veya daha ağır sözlerle cevaplar veriyorsak, e, oturup düşünmemiz gerekiyor demektir. Bunun için kardeşlerim bizi ahireti biraz daha ötelemiş duruma düşüren ev gündemi, ev eşyası, arkadaş, her neyimiz varsa o bizim için ahireti ötelediğinden dolayı ahiret gündemimizi engellediğinden dolayı zarar demektir. Hemen evimizi kilitleyip satıp başka yere gidelim demiyoruz. O sorun bizi orada da bulur. Bunu ıslah edelim. Bunu düzeltelim. Namaza kalkamadığımız bir ev gündemimiz mi var? Bu belli ki akşam yatma grafiğinden kaynaklanıyor. Yatma trafiğimizi düzeltelim o zaman. Mutfağımızda dolabımızı açalım. Helal olan şeyler yanında halal olmayan şüpheli şeylerimiz var mı? Bakalım o şüpheli şeyleri tasfiye edelim evimiz Müslüman evi bu evde biz ne kadar Kur'an okuyoruz ne kadar zikir yapıyoruz buna bakalım bu evimiz Allah'ın bir emri olan sılayı rahime açık mı? Ona bakalım sözle ahiret Sözde cennet, sözde cehennem. Hiçbiri olmuyor. Bu sebeple ahiret bağlantılarımızı zayıflatan, ahiret idrak ve etkisini pasif hale getiren her şey bizim için sakıncalıdır. Ev planlamamızda biz buna dikkat edeceğiz. Her namazımızı bu son namaz olabilir. Ona göre dikkatli kılacağız. Bak ahiret planlı bir ev bu. O ev cennet evidir. İsterse dünyanın en modern cihazlarıyla donatılmış olsun. Bunda bir zarar yok ki. Haram değil ki. Günah değil ki. Allah'ın nimetleri bunlar. İsterse 500 metrekarelik ev olsun, geniş olsun bir zararı yok ki. Benim namazıma engel olmuyor. Ben Allahu akbar deyip namaza durdum mu? Arkamda da eşim ve çocuklarım namaz kıldık mı? Bizim için bu ev cennetevi olmuş demektir. Aynı şekilde her sofraya oturduğumuzda güzel yemekler yerken çocuklarıma, eşime, eşim bana, çocuklarım bize bu ne kadar güzel olmuş ya, bu, bu böyle bir tatlı hiç yemedik biz. Ammaa! Bunun daha güzelini ve aslını cennette yiyeceğiz Allah'ın izniyle diyebiliyorsak. Yani en mutlu pasta anlarımız bile orijinal değil. Orijinali cennet bunun. Şuurumuzu kaybettirmiyorsa diye bunu örneklendiriyorum. Bizim evimiz cennet evidir. Çok güzel mü mince bir plan var o evde demektir. Bu bir örnek. Mesela bir yere gidiyor. Çocuğumuzu askere gönderiyoruz. Veya üç günlük bir geziye gidiyoruz. İnşallah buluşuruz. Diyoruz birbirimizi uğurlarken. Ama o arada eğer biz buluşmasak da Rabbimizin cennetleri var buluşacağımız yer diyebiliyorsak bu ev ahireti yüzde yüz bize hatırlatan bir ev demektir. Bunlar örnekler. Yani böyle yaparak biz ahiret gündemli yaşadığımızı en azından kendimize inandırmış oluruz. Evimizde hastalık olabilir, fakirlik olabilir, komşu sıkıntısı olabilir, eşlerden problem olabilir, çocuk problemi olabilir, ebeveynlerimiz problem çıkarabilir, kaynana kaynatalarımız problem çıkarabilir, devletten kaynaklanan problem olabilir. Yani insanız. Dünyada yaşıyoruz. Eğer o evde sabrım, meleklerin not tuttuğu, şu gün şuna sabretti, şuna sabretti, şuna sabretti dediği bir yerse, o ev benim için cennet evidir. Ne güzel planlı, projeli bir ev. ev ki çatısından yağmurlar uyurken kafama damlasın, hani bakımsız bir ev olsun Ev bakımsızdır ama mamur bir evdir. İmarını da iman yapmıştır. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu sebeple biz ahirete iman dediğimiz cenneti, cehennemi, sıratı, havzu kevseri, hesabı, mahşeri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle buluşmayı, ashab-ı kiramla buluşmayı, Sevdiklerimizle buluşmayı, Allah'ın cemaline bakmayı hatırlıyorsak ahiret şuurumuz var demektir. Evimiz bu saydığım şeyleri bize sürekli canlı tutar bir konum oluşturuyorsa ne mutlu bize. Ama cep telefonumuz, bilgisayarımız, cihazlarımız, misafirlerimiz, evimizin mobilyası, evimizin sokağa bakan camı ya da komşularımız gibi bir sebeple bu saydığım şeyleri, cenneti, Allah'ın dostlarını, Allah'ın cemalini, Firdevsim eğer bize oluşturmuyorsa ya da unutma sebebimiz oluyorsa taksit taksit bedelini ödediğimiz ev dilim dilim cennetimizi koparıyor demektir. Evlerimiz bu sebeple kesinlikle bizim cennete yürüdüğümüz güzergahımız olmalıdır olur da kardeşlerim bir kenara not edelim peygamberler şimdi nerede? soru cevap cennette Allah'ın izniyle Allah'ın dostları Kur'an'da zikredilenler ashab-ı kehf, ashab-ı kiram o peygamberler zamanında işkencelere tabi tutulanlar neredeler? cennetteler bundan sonra Allah'ın kulluğunu becerenler nereye gidecekler? Cennete girecekler. Nereden gittiler onlar cennete? Gökten inip gitmediler. Evlerinden. Evlerinden. Evlerimiz cennet bağlantı merkezlerimizdir. Ama bu sözde değil tabi. Evimizin bir duvarında Kabe'nin resmi asılı olması bunu sağlamıyor. O bizi aldatır. Evlerimiz Allah'ı hatırladığımız, helali kanımız, suyumuz, havamız bildiğimiz, haramdan ateşten korkar gibi korktuğumuz çocuklarımızı ve kelime-i tevhid ekseninde büyüttüğümüz merkezlerimiz olacak. Böylece gerçekten ahirete yatırım için bulundurduğumuz bir fırsata dönüşeceğiz. Bu nasıl olacak? Haram ve harama götüren her ne varsa, evimizi ondan boşaltarak, evimizi çok Kur'an okunan, çok hadis dinlenen, Allah'ın dostlarının girip çıktığı, Allah'a düşmanlık edenlerin, şu sistemin, bu sistemin kölesi olmuşların, senelerce yalnız kalmak pahasına da olsa, girip çıkmadığı yerler olacak. Yapayalnız kaldığımız zamanlar bile, meleklere çarpmayayım bu ev melek doludur diye düşünebiliyorsak o evi imanla doldurduk demektir mümince planladık demektir bu evlerimiz hepimize mübarek olsun ne mutlu bir numaralı hedefi evimizin planın bir numaralı boyutu ahiret için hazırlanmış dünyada bir ev hepimize mübarek olsun ve Rabbil Rabb alamin